Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili açıklardır dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 13 Mayıs 2022 bir Cuma günü e, 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında e, değerli bir konuğumuz var. Önemli bir konu gündemde e, ve her zaman olduğu gibi Ayşegül'den rica ediyorum konuğumuzu tanıtması için. E, konuğumuz e, hani geçmişte Hayalet Avcıları diye bir e, şey çizgi film gibi bir animasyon vardı. Onun gibi e, başlayayım. E, konuğumuz bir anamnez avcısı. Ee, ve e, tıp fakültesi öğrencilerine, hekimlere de anamnezin ne kadar e, önemli olduğunu anlatan bir elçi. Ama tabii çok başka özellikleriyle de aslında siz tanıyorsunuz. Konumuz Profesör Doktor Toner Gören, ee, İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında e, yıllarca öğrenci asistan yetiştirdi ve İstanbul Tıp Odasının da e, başkanlığını yapmış bir isim. Konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş tüm geldiniz. açık radyo dinleyicilerine. Merhaba diyorum. Tekrar hoş geldiniz Tanrı. Sağ olasın bizi. Için. İstanbul Tayyip Polisi Başkanlığı'nın dışında bir de Türk Tayyip Birliği Doğru. etik kurulu vardı. Etik kurulu muydu? Onu Yok. Mer var. Merkez Konseyi'nde iki sene çalıştım ayrıca. Merkez Konseyi yönetici konumunda. Şimdi de Türk Tepleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesiyim. Dokuz kişilik bir heyettir bu. Okay. Ee, odalardan gelen e, bu mal pratiz hani hekim hatalarıyla ilgili şikayetlerle oluşan dosyalar e, sonuçlandığında hani cezalar oluştuğunda bize geliyor biz de yüksek mahkeme gibi onaylıyoruz ya da e, bozuyoruz gibi bir fonksiyonumuz var. Evet e, Ayşegül e, <gülüyor> konuyu birçok konuyu konuşabiliriz aynı konuyu e, konuşacağımız için söyleyecek önemli bir hafta çünkü ama ben bu kadar Türk İstanbul Tabip Odası Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi bağlantılı çok başvuru oluyor mu yurt dışına gitmek için hekimler arasında? Çok başvuru oluyor evet. Yani eskiden <gülüyor> beri zaman zaman olurdu belli makul bir sayıda ama şimdi e, bu sayının çok arttığını e, basına da bu bilgiler yansıyor. Hepimiz biliyoruz. E, nedenini de biliyoruz tabii. Neden böyle olduğunu. Ne yazık ki Türk Sağlık Sistemi'nin e, insanlara... Çok iyi bir sağlık sistemi kurulduğu algısı <gülüyor> e, yapmalarına rağmen artık herkes biliyor ki sağlık sistemi çok sorumlu tabi. Evet. <gülüyor> e, bu ileride, de. pardon Ayşegül, bir soru sözü sana bırakacağım. İleride e, sağlık sistemimizde e, hastalara götürecek hizmette bir aksaklığa yol açacak boyutta vatandaşlar? Şimdi Türkiye'deki <gülüyor> sağlık sistemi düzelmediği sürece e, bu insanlar e, o yurt dışına gittikten sonra e, Türkiye'ye dönmeyeceklerdir. Yani bir beyin göçü hani eskiden bilinen bir kavram e, e, tıp alanında da çok büyük bir beyin göçü söz konusu olacaktır. E, ve bunlar geri dönmedikleri için tabii ki e, onlardan yararlanamayacağız. Ben e, Ayşegül soracaktır e, ama yeri geldiği için söyleyeyim. Bu e, Türk tıbbının gelişim e, sürecinde e, bu Mektebi tıbbiye Şahane'nin kuruluş sürecinde bu tıp okulu kuruluyor. Fakat e, hoca yok e, yeterince. E, Türkçe eğitime de geçildikten sonra özellikle bu sıkıntı çok e, ortaya çıkmış. Ve oradan mezun olanlar devlet tarafından Yurt dışına gönderiliyor, çok sayıda hekim, birçok böyle ünlü hekim olarak bildiğimiz insanlar, işte Akil Muhtar'dan e, tutun, birçok hekim e, yurt dışına devlet tarafından gönderilmiş ve orada eğitim gördükten sonra hoca ihtiyacını karşılamak için böyle bir girişimde bulunulmuş ve geri dönmüşler ve Türkiye'de hekim yetiştirmişler. Yani o zamanki yurt dışına gidişin e, nedenine bakın, e, şimdiki nedene bakın tabii çok vahim bir fark var yani. Sesiniz kapalı. O, o Bahsettiğin o dönemde giden hekimler, adaylar, genç hekimler geri dönüp buradaki e, sağlık sistemine katkıda bulunmak için. Bununla bağlantılı olarak bir şey söyleyeceğim hemen sonra da Ayşegül'e bırakayım sözü. E, 80'li yılların yurt dışına gittiğim zaman Türkiye dışındaki gelişmekte olan ülkelerden, örneğin Maghreb ülkelerinden Fransa'ya çok insan gelirdi. Yani Fas'tan, Cezayir'den, Tunus'tan. Ve o genç hekimler, araştırıcıların tek amacı vardı Fransa'ya kapağı atmak. Bana da sorarlardı hani sizler ne yapıyorsunuz? Kalacak mısınız burada? Diye, niye kalalım ki aklıma bize gelmezdi. Yani o jenerasyon benim o dönemde bildiğim çeşitli ülkelerde Avrupa ülkelerinde özellikle giden Türk araştırcılar hani bir an önce bitse burada işimizde işte öğrendiklerimizde ülkemize geri dönsek hiç aklımıza gelmezdi. İşte 80'li yıllarda Cezayirli, Faslı, Tunuslu araştırıcıların konuna düştük. Bir an önce kapağı atmaya çalışıyor insanlar. Tuha. Evet, evet, evet, gerçekten öyle. Yani. Evet, açığı. Cumhuriyet'in ilk dönemiyle ilgili zihniyet farklılığı da burada aslında ortaya çıkıyor. Ee, o dönemde şunu da düşünmemişler, hani her kasabada, her e, ilde biz bu elimizdeki kim varsa ve bilgisine ne kadarsa bol bol tıp fakültesi açalım diye de düşünmemişler mesela. Hani gitsin yetiştirsin kendisi kadar iyi hekimler yetiştirsin ve gerisini de artık hani daha paramediklerin yapabileceklerini de paramediklerle halledelim diye düşünmüşler ya yani orada da zihniyet farklılığı var bir kalite algısı var orada ki çok önemli geliyor bana yani kaliteli hekim yetiştirmek kaliteli. E, tıp e, eğitimi vermek gibi bir şey. Bu arada son dönemde hasta dosyaları geldiğinde bakıyorum ben. Çok böyle bizim gibi yazan, e, yazılmış ve yurt dışından gelen hasta dosyaları görüyorum. Ya Allah Allah dedim. Birden bir doktorlara bakayım dedim. Doktorlar Türkiye'den. Ya artık e, yurt dışından gelen, e, giden hastalar orada çok rahat e, Türkiye'den doktorda buluyorlar. E, bu göçün de ne kadar fazla olduğunu gösteriyor şimdi hemen Taner hocamın konusuna gelelim 17 Mayıs dünya hipertansiyon günü çok önemli bir hastalık hipertansiyon aslında çok bence hani önemine göre az konuşuluyor hipertansiyonla ilgili neler söylemek istersiniz hipertansiyon tanısı çok kolay konuluyor mu hocam yani çok kolay konulabilen bir tanımıdır şimdi e Atın, atın, atın, atın, atın. Böyle tır, tır, tır, tır, tırnak içerisinde e, hipertansiyon tanısı çok kolay konuyor. <gülüyor> e, çok kolay konuyor. E, hasta e, işte hekime başvuruyor. Hekim e, usulüne uygun olmayan bir şekilde ki bu Amerika'da hekimlerin yüzde tansiyon ölçümünü yanlış yaptığına dair sonuç çıkar bir e, çalışma hatırlıyorum. E, tansiyon bakıyorlar, tansiyonu yüksek bulunca aslında yüksek tansiyon var diye teşkisi koyuyorlar. E, ve bu tabii bir de peşinden de ilaç da yazıldığı zaman e, sa sağlık ticareti yapan insanların çok işine gelen bir şey bu. Yani hipertansiyon aslında bir yandan çok önemli bir e, sağlık sorunu ama ne yazık ki bugün bütün dünyada aynı zamanda çok önemli bir büyük bir gelir kaynağı. E, sağlığa para yatıranlar e, için e, çok büyük bir gelir kaynağı e, böyle bir yönü de var e, ama ben tansiyon e, ben e, şunu hastalarıma şöyle bir cümle kuruyorum. ben en çok e, hipertansiyon teşhisi koyarken zorlanıyorum gerçekten hipertansiyon teşhisi koymak benim için gerçekten en zor e, koyduğum teşhislerin başında geliyor. Ha, bu Neden bu böyle oluyor? Çünkü çok basit aslında. Şimdi insanlar e, hipertansiyon deyince, daha hipertansiyon kelimesini duyunca tüyleri diken diken oluyor. Böyle bir korkuya kapılıyorlar. Yani bir öcü gibi algılıyorlar hipertansiyonu. bu hipertansiyon ben de onlara bu korkulara gitsin diye hipertansiyon hayat demektir diyorum. Çünkü biz aslında yani Ayşegül sen de biliyorsun hani böbrek üstü bezi dediğimiz bir çift or, organımız var. Ve bu organın medulla dediğimiz orta kısmından adrenalin, noradrenalin, dopamin gibi e, sempatik sinir sistemini e, uyaran, e, onun çalışmasını sağlayan hormonlar salgılanıyor. Bunlara stres hormonları diyor. Kabuk kısmından da, e, korteks dediğimiz kabuk kısmında da salgılanıyor. Bu da <gülüyor> uzun vadede gene tansiyonun ayarlanmasında rol oynayan vücutta su ve tuz tutulmasını sağlamak suretiyle. E, ayrıca aldosteron var e, gene tansiyonu şey yapan, e, kontrol eden bir hormon. E, çok karmaşık bir mekanizma ile kan basıncı yani e, e, ayarlanıyor. Ee, bu böyle basitçe hani işte Çin malı tansiyon aletleri bugün sanıyorum 25 liraya bile. Gerçi şimdi bu enflasyonda 25 lira değildir de herhalde 125 lira olmuştur ama bir zaman öyle bir fiyatlar hatırlıyorum. Ee, hemen herkes evlerinde bulunan bu cihazlarla tansiyon bakıp teşhis koyuyorlar ama bu, bu gerçekten çok karmaşık bir mekaniz var. Ee, neden zorlandığımı e, açıklamaya yönelik birkaç böyle fizyolojiyle, yani vücudun işleriyle ilgili bilgi vermeye çalışıyorum. Ee, şimdi tansiyonun ne olduğunu da insanlar tam olarak bilmiyorlar tabii. Yani hipertansiyon yani tansiyon nedir? Ee, bir basınç olduğunu biliyorlar. Ee, bir şeyin içinde bir basınç varsa ve bu basınç çok artarsa o şey, patlayabilir ve böyle bir korku böyle afaki bir korkuları var en yani çok hani altta hani bu korkunun altında yatan şey işte damarımın içindeki basınç artınca benim damarım patlar işte beyin damarında olursa beyin kanaması geçiririm gibi bir korkuya kaplıyorlar ama ki gerçek hiç de öyle bir şey değil ee, biz yüksek tansiyonla yaşayan canlılarız ee, biz hayatımızı yüksek tan eğer tansiyonumuz gerektiğinde yükselemiyorsa biz hayatımızı sürdüremeyiz ben bunu en iyi efor testi yaptığımız hastaları gözlerken ilk eğitimimin başlarında bunu idrak etmiştim. Yani tansiyonu öyle öğrendim. hastanın tansiyonu mesela 12 8. gayet rahat dinle dinamik pozisyette başlangıçta ölçüyoruz. Sonra yürümesini söylüyoruz yürüme bandında. Yürüme bandında yürüdükçe tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. Önce 14, sonra 16, sonra 18 'ye kadar çıkıyor tansiyon 12'den 22'ye çıkan bir tansiyon Hani eğer bir insanın bilgisi yoksa bu konuda eyvah tansiyon 22'ye çıktı şimdi bu insan beyin karaması geçirecek falan gibi bir korkuya kapınınndaabilir Habu ki biz e, bunu görünce seviniyoruz harika diyoruz mükemmel diyoruz bu insanın vücudu eforla tansiyonunu yükseltebiliyor Çünkü bu yükselme olmasa zaten o eforu yapamayacaktır o nedenle futbolculardan örnek veriyorum. Yani bir futbolcu 90 dakika 20-25 tansiyonla oynar. Ee, ve ondan sonra dinlenmeye geçtiği zaman tansiyon 20'lerden gene 12'lere iner. Peki e, nedir o zaman bizim e, hipertansiyon dediğimiz şey? Yani her yüksek tansiyon hipertansiyon mudur? Hayır değildir. E, o yüzden mesela beyaz gömlek, beyaz önlük tansiyonu diye bir kavram da çıkmıştır. Yani hasta hekime gelir hekimin karşısında bir heyecan duyar. Hekim bu sırada bir tansiyon ölçer ve tansiyonu yüksek bulur. Bu insanda hipertansiyon olduğu anlamına gelmiyor. İşte ben onun için hani zorlanıyorum. Ne yapıyorum? Ben e, gerçekten bu insanın tansiyonunun hani yüksek mi değil mi olduğunu değil. Tansiyonunun yüksek mi yoksa normal mi seyretmekte olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü hipertansiyon kan basıncının hep Yüksek ser olması anlamını taşıyor esasında. Bir anlık bakılıp da yüksek bulunan tansiyonu kastetmiyoruz hipertansiyonla. Bir de hipertansiyonun hani e, damarlarımızla ilgili böyle çok basit bilgiler e, zaten az çok var insanlarımızın kafasında. Bir atar damar var bir de toplar damar var. Atar damar çok rahatlıkla kendi atar damarımızı hissedebiliriz. Nabzımızı tutabiliriz rahatlıkla bilekte ve elimize Atan bu damarı, güzel bir isim verilmiş, atar damar. Bu damar kalbin sol karıncığından aort dediğimiz ana atar damara fırlatılan kanı bütün organlara dağıtımını yapan bir şehrin su ne benzetebileceğimiz bir boru sistemidir. Aort dediğimiz ana boru işte başlangıcında 3 santim çapında bir borudur ve bütün atar damarlar bu ana atar damardan ayrılır. Kalbin kendi atar damarı da bu atar damardan ayrılır. Koroner damar <gülüyor> diyoruz ve bunu koroner anjiyografi dediğimiz e, inceleme yöntemi, görüntüleme yöntemiyle bu damarları görüntüleyebiliyoruz. Kalbin atar damarı. Mesela boynumuzu e, biraz e, tabii dikkatle tutmak lazım. Boynumuza yokladığımız zaman elimize Kocaman bir e, atar damar daha gelir. Onun atımını hissederiz. Şah damarı denilen halk arasında e, karotis dediğimiz tıbdinde beyne gürül gürül kan götüren atar damar var mesela. Vücudun zaten en önemli iki atar damarı. E, kalbin kendisini besleyen koroner damar ve beyne kan götüren bu şah damarı dediğimiz damar. İşte bu atar damar, aort ve onun dallarından oluşan bir atar damar, bir borular sistemi var. Bu sistemin içerisinde bizim vücudumuzda 5 litre kan var. Bunun %13'ü bu atar damar değinen borunun içinde bulunuyor. Bu borunun devamı kılcal damarlarla devam ediyor ve daha ötede toplar damara dönüşüyor ve işte dokulara, Dağılan kan, dokulardaki gerekli metabolizma ile ilgili alışverişler, oksijen alışverişi, çeşitli işte gıda maddelerinin, kanla taşınan maddelerin dokulara taşınması süreci, alışveriş süreci bittikten sonra toplar damar dediğimiz bir damarla, damar sistemiyle kalbin sağ tarafına geri döner. Ve kalbin sağ tarafı da bu oksijeni tüketilmiş kanı ne yapar? Akciğerlere fırlatır. Biz ta okulda var mıydı bilmiyorum ama ortaokulda en azından biliyorum. Küçük dolaşım, büyük dolaşım, küçük dolaşım, akciğere giden kan dolaşımını kastediyoruz. Büyük dolaşımda aort dediğimiz damara fırlatılmak suretiyle olan kan dolaşımını kastediyoruz. İşte bu ka, e, toplam 5 litre kanın %13'ünü içinde bulunduran hani 600 sisi kadar bir kan var atardamar içerisinde. Bu kanın damar duvarına yaptığı basınçtır. Şimdi bu kap öyle bir kap ki anında daralıp anında genişleyebilme özelliğine sahip. İçinde belli bir miktar kan var. Siz bu boru sistemini mesela daraltırsanız içindeki sıvı değişmediği için ne olur? Basınç yükselir. Genişletirseniz düşer. Zaten vücudun bu tansiyonu yükseltme, çıkartma e, ve indirme e, faaliyeti bu şekilde. Bu e, damar hani spazm dediğimiz hani alt arasında biliyor. Damarın böyle büzüşmesi diye ifade edebileceğimiz damarın daralması suretiyle bu tansiyon vücudun ihtiyacına göre ayarlanır. Ve bizim gün içerisinde birçok kez yüksek tansiyona ihtiyacımız olur. Yüksek tansiyon eğer tansiyonumuz gerektiğinde yükselmiyorsa demin söylemiştim yaşayamayız biz. O zaman biz tansiyonu öyle bir anda bakmalıyız ki o sırada vücudun yüksek tansiyona ihtiyacı olmasın. Dünyada tansiyonla ilgili çok sayıda kuruluş var ama en saygın kuruluşlar işte Amerikan Kalp Cemiyeti, Amerikan Kalp Birliği, Kanada Kalp Cemiyeti gibi 80 küsur ulusal bu tansiyonla ilgili birliklerin oluşturduğu, kararlaştırdığı bir Dünya Hipertansiyon Günlüğü bu 80'in üzerinde birlik şey yapmışlar çünkü Tansiyon hakikaten farkında olması gereken bir şeydir hipertansiyon İşte <gülüyor> Bu şekilde <gülüyor> e, Bu birliklerin yayınladıkları Kılavuzlar var ve bu Kılavuzlarda tansiyon Nasıl bakılmalıdırı çok net Bir şekilde çalışmalara Dayalı olarak orada o kılavuzlarda Anlatır. Tansiyon ölçerken Mesela e, Yemek yemişsiniz Hemen yemekten sonra bakmamalısınız Çünkü tansiyon olması gerektiği gibi çıkmayabilir. Düşük ya da yüksek çıkabilir. Onun için diyoruz ki yemekten en az yarım saat sonra tansiyon bakın diyoruz. Böyle çok acıkmış aç, aç, açlık duygusu içinde tansiyon bakmak e, doğru değil yüksek çıkabilir. E, mesela çok sinirliyken tansiyon bakmamalısınız. Başınız aşırı ağırırken tansiyon bakarsanız yüksek çıkar birçok kez en çok. Tansiyon yüksekliği sırasında hani tansiyon yüksekliğine ilişkilendirilen daha doğrusu bir semptomdur baş ağrısı. Ama başı ağıran bir insanın tansiyonunu yüksek bulduğumuz zaman aa bu insanın tansiyonu çıktı başı ağrıyor diye hemen kestirip atamayız. Bunun tam tersi de söz konusu olabilir. Yani bir insanın bir nedenle başı ağrıyorsa reaksiyon olarak yani refleks olarak tansiyonu çıkmış olabilir. Onun için bizim tansiyonun nasıl seyrettiğini anlamak için mesela baş ağrısı sırasında da bakmamalıyız. Ee, Idrara sıkış bakmamalıyız. Bir efor yapmış vaziyetteyken bakmamalıyız. En az 5 dakika dinlenmek durumundayız. Dinleneceğiz. Ondan sonra tansiyon bakacağız. Yani uzun sözün kısası tansiyonu, vücudun o anda tansiyon yüksekliğine ihtiyaç duymadığı bir anda bakmak esastır. Ve bu şekilde ben hastalarıma bir liste veriyorum. Sabah ve akşam. Aşağı yukarı aynı saatlerde bakılmasını söylüyoruz. Diyoruz ki bunu ölçün ne zaman ne kadar? En az 3 gün, en fazla 7 gün. Ne kadar çok sık bakarsak o kadar fikir edilmiş oluyoruz. Ben genellikle 5 gün tansiyon baktırıyorum. Bu 5 gün tansiyonu baktırdık sabah akşam. Ee, bize 10 e, tane büyük tansiyon, halk arasında büyük tansiyon ve küçük tansiyon diye bilinen, işte biz tıpliğinde sistolik diye, diye söylediğimiz, 12, 8 ya da biz milimetre üzerinden konuşmayı daha çok hekimler e, tercih ediyoruz. E, 120 ye 80, e, 120 büyük tansiyon, 80 küçük tansiyon. E, bu şekilde elimize 10 tane değer geliyor, büyük tansiyonları topluyoruz, ona bölüyoruz, ortalama değer 135 ya da işte halkın anlayacağı şekilde söylesek 13.5 ve yukarısında ise biz buna bu insanın tansiyonu yüksek seyrediyor diyoruz. Küçük tansiyon içinde 85 ya da 8,5 ve yukarısındaysa yüksek tansiyon diyoruz. Ee, o halde bizim yani e, bilimsel deyimle katof değeri yani eşik değerimiz bizim 135, 85 ya da 13,5, 8,5. Ee, bazen bununla da yetinmiyoruz. Ee, daha sık tansiyon e, ölçümü yaparak daha fazla sayı elde eder. Çünkü biliyoruz. Ki istatistiki bir bilgi elde etmiş oluyoruz burada. İstatistikte ne kadar örnek fazla olursa e, elimizde o kadar e, doğru bir e, bilgi elde etmiş oluyoruz. 24 saatlik tansiyon ölçümü, e, tansiyon holteri diye de halk bilinen bir e, alet. E, bu osilometrik yöntemle ölçü, Elektronik cihaz aynen elektronik e, diğer tansiyon aletleri gibi. E, vücuda bağlanıyor 24 saat. Her 15 dakikada bir mesela tansiyon bakıyor saatte 4 tansiyon ölçüyorsa 24 saatte 96 ölçüm yapıyor. Bunun da ortalamalarına bakıyoruz. Mesela tüm günün ortalaması 130-80 yani 13-8 ve yukarısındaysa 24 saatlik e, total ortalamanın yanı sıra e, uyanık kalınan saatlerdeki ortalamayı da hesaplıyoruz. Alet zaten otomatik bunu veriyor. E, 135-85 ve yukarısındaysa bir de uyku anında tansiyonda e, önem kazanabiliyor. Uyku sırasında tansiyon gelip düş düşmesi gerekiyor. Ama bazı insanlarda uyku sırasında da tansiyon yüksek olabiliyor. Bunun için de cutoff değerimiz 120-70. Yani bu insanın e, tansiyonu uykudayken de 120-70'in üstünde ise bir tür hipertansiyon olduğunu söyleyebiliriz. İşte, Hipertansiyon teşhisini neden hani çok zorlandığımız e, sanıyorum anlatabildim. E, ne yapıyoruz? 5 gün tansiyon bakıyoruz. İşte acaba bunları doğru ölçtüm mü diyorum. İşte gerekirse 24 saatlik tak, şey takıyoruz. Acaba cihaz işte doğru ölçtü mü gibi kuşku oluyor falan. Yani velhasıl tansiyon teşhisi koymak böyle tansiyon bak yüksek bulursan e, tansiyon yüksek yüksek tansiyon var demek öyle e, o kadar kolay değil bu iş. Ben son söz olarak tüm söyleyeyim bu konuda, e, hastalarıma akıllarında kalsın diye diyorum ki işte bu aristoman teryemiz biliyoruz. Hani kuş uçar, uçak uçar, o halde kuş uçaktır demek istiyorsunuz eğer böyle yaparsanız gibi bir cümleyle bitiriyorum konuşmamı. Ee, şimdi bir soru geldi, hemen sorayım mı Selim Hocam? Özür dilerim şey glokom göz tansiyonu ile hipertansiyonun ilişkisi var mıdır? Göz tansiyonu alanlar hipertansiyon için tarama yaptırsın mı? Direkt ilişkisi var mıdır? Vallahi açıkçası mi? güzel bir soru aslında. Yani benim literatüre bakıp şey yapmam lazım. Yani şimdi göz şimdi tansiyon kelimesi mesela pulmoner hipertansiyon dediğimiz akciğer damar basıncı da bir hipertansiyondur. Venöz hipertansiyon dediğimiz bir başka hipertansiyon da var. Bu da göz içi basıncı. Göz içi basıncı olayı tabii çok daha böyle kendine özgür nedenleri olan karmaşık bir şey ama hani hipertansiyonu olan insanlarda göz içi basıncı glokomun da bir ilişkisi var mı? Açıkçası e, inanın şu anda literatür e, bilgisi olarak bir bilgi yok kafamda. Hocam galiba yok bunu soran da bir doktor arkadaşımız. Ee, o da e, şey yüzde ilgilidir demiş e, hekim arkadaşlarının %50 yüzde elli yani Bakmam lazım. Bir de belki Taner bir hocaya sor soralım diyor. Belki ilgisi olabilir ama ben e, hiç yakın zamanda bu konuyu e, ya bakmadım. E, bu soru güzel bir evet. soru bence. <gülüyor> bakmam e, gerekir diye düşünüyorum. Program ders gibi oldu değil mi? Evet evet aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet, dikkat ederseniz doktorlar izliyorlar. E, dersteki gibi soru soruyorlar. <gülüyor> Peki bir müzik arasıyla dinlendirelim. E, bugün biraz klasik şeyler dinleyeceğiz. İlk olarak Stefania Di Piero ve Nicola Conte'den gelecek. Aguera isimli parça. Di Piero ve Nicola Conte'den dinledik. Aguera isimli parçayı seslendirdiler 13 Mayıs 2022. 95.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında ve konuğumuz Prof. Dr. Taner Gören. Evet Ayşin. Evet benim hipertansiyona ilgili çok soracak sorum var ama biraz kesinti uğratıyorum. Çünkü Taner ile başka programlarda da belki konuşabiliriz diye. E, Taner Hoca'nın e, yeni hazırladığı bir kitap var. Bunda duyurmuştuk daha önce de e, programımızda. O artık sona geliyor. Ee, Anamnez ilgili hikayeler var ama son revizyonunda kitabı tıp tarihi de konuşulmaya e, konuşuluyor kitapta. Tıp tarihinde de bir yolculuğa çıkılıyor. E, hocam siz yapsanız bu incelemede, tıp tarihi incelemesinde böyle bize e, anlatacağınız anekdotlar, hikayeler var mı? Sizi şaşırtan şeyler oldu mu bu araştırmanızda? Ee, hem de çok. Ee, ya bu kitap... E... Ben burada işte önceki gün sevgili Ali Özgürt'u e, özlemle andık. E, Ali Özgürt benim hakikaten işte 30 yıl birlikte İstanbul Tayyip Odası'nda omuzumuza e, işte mücadele ettiğimiz, diyeyim, birlikte çalıştığımız arkadaşım. Onun e, bu kitap yazma konusunda beni e, motive etmesi e, epey zamandır yani ben de bir şeyler yazmalıyım düşüncesi vardı ama Ali'nin bu motivasyonu beni cesaretlendirmesi, bu işi gerçekleşmesine vesile oldu diyeyim. Ya ne yazayım ben? Şimdi yani hayatımı sadece işte geçirdiğim süreçleri, bir takım işte siyasi mücadele tarihindeki işte yaptıklarım falan. Ya yani bunlar zaten arkadaşlar fazlasıyla yazıyorlar. O yüzden. Yani bir işe yarasın dediğim bir düşünceyle yola çıkınca aklımdan şöyle bir şey geçiyordu. Yani öyle hastalar gördüm ki yani bu zamana kadar ben 47 yıl olmuş mezun olalım. Yani mezun olduğum andan itibaren işte hasta gör, gör, görmeye başladıktan beri öyle hastalar oldu ki ya nasıl olur yani bunu aslında işte biraz hasta ile konuşsa bunun teşhisi konulabilirdi ya da e, ben bazen kendimin işte ya ben nasıl bunu düşünemedim sonradan teşhisini koyduğum bazı hastalarım oldu e, ve bu teşhisleri hep e, gözlemle hasta ile konuşarak yani aslında bana göre. Hiçbir zaman hani değişmeyecek olduğunu düşündüğüm değişmesi gereken ya da anamnez ve fizik muayene dediğimiz iki tane bizim ritüelimiz var. İnsanlarımız e, bilgisayarlı tomografi, MR, bir sürü tıbbi cihaz veya işte diğer tetiklerin isimlerini biliyorlar. Fakat bunlar da hepsi işte teşhisle ilgili, tedaviyle ilgili şeyler. Bunları biliyorlar. Fakat mesela anamnez nedir diye sorsam. Bugün hiç kimse bilemez yani ne demek anamnez. Fizik muayene belki yani kelimelerden bir şey çıkartmaya çalışabilir ama fizik muayenenin de hani bir ritüel olduğunu ve teşhis için yani şimdi bir insanın derdi var hasta ve bunun size geliyor ve siz onun derdini doğru olarak ne olduğunu anlamalısınız ve onu anladıktan sonra da e, o eğer tedavi edilebilir bir şeyse onun tedavisini de e, en güncel, en hani işte bilime dayalı bir yöntem neyse onu bileceksiniz ve onunla tedavi edeceksiniz. Başka şey yok. Şimdi e, işte koca koca hastanelerin yapılması, e, çok işte beş yıldız, yedi yıldız e, kalitesinde otelcilik hizmeti sunan hastanelerin yapılması. Zannediliyor ki sanki sağlık hizmeti bu şekilde çok rahat verilebilir. Ya siz bu binaları yapmayın. Sahra çadırı kurun ama iyi yetişmiş hekim oraya koyun ve e, o hekimin hasta ile yeterince konuşabileceği ona zaman verin ve onu muayene edebileceği zamanı verin. E, yeter. Ben Küba'ya gitmiştim. Küba'da bir hastane üniversite hastanesinin işte içine girdim. Poliklinikte baktım bir masa, bir hanım var. Bir stetoskopu var, tansiyon aleti var. Bir de negatoskop dediğimiz duvarda görüntü şey filmleri gördüğü bir ışıklı şey var. Filmlerin izlendiği. Başka bir şey yok ama bana göre bugün için hastalıkların teşhisini koymada bunlar yeterli zaten. Geriye kalan o MR'lar, BT'ler falan biz hastalıkların %80 teşhisini bu hastayla iyi konuşarak anamnez diyoruz ve hastayı iyi muayene ederek fizik muayene diyoruz koyabiliyoruz. Geri kalanı da MR'la, BT'yle koyabiliriz tabii ki. İşte bunun giderek yok olmakta olduğunu ben uzun zamandır görüyorum. Yok oluyor yani bu ritüel yok oluyor. Üstelik de ne için yok oluyor? Özellikle yok ediliyor. Para için yok ediliyor. Yani e, sa sağlığı para kazanılan e, üçüncü alandı. Ben e, Profesör Gencay Gürsoy'un e, TTB Başkanı iken bir konuşmasını dinlemiştim. E, orada birinci en çok para getiren rant alanını silah, ikinci rant alanını enerji, üçüncü rant alanını da e, sağlık olarak söylemişti. Ben yakın zamanda bir yerlerde okuduğum, Sağlık birinci alana dönüşmüş. Yani en çok rant getiren, ya düşünebiliyor musunuz? Yani 8 milyar insan var dünyada ve bu insanların hastalıklarından para kazanılan bir sistem var. Üstelik de bu parayı kazanırken hastanın sağlığını yaptığınız girişimle hani primum non noker dediğimiz önce zarar verme kuralını tamamen çiğneyerek Hastaya gereksiz bir takım tedaviler, ameliyatlar yapmak suretiyle hastanın sağlığını bozarak para kazanmak diye bir durum var. Ya bu hakikaten çok vahim bir durumdur ve hiç kabul edilebilir bir şey değildir. İşte ben e, bu e, hani ben hatta ön sözü yazmadım ama bu kitap e, iyi hekim, can çekişmekte olan iyi hekimliğin karşısında bir hekimin feryadıdır falan gibi böyle bir cümle kurmayı içimden geçiriyorum. Daha yazmadım kitabın ön sözünü. Ee, i̇şte bu vesileyle ben e, bu böyle anamnezle fizik muayenele teşhisini koyduğum e, 32 tane hikaye var. Bu hikayeleri e, yer, zaman belirtmeden e, ve e, hikayelerin kahramanının da adı belli değil. Hani tabii ki be, benim gördüğüm hastalar bazıları 3-5 tane de başka arkadaşlarımdan da bahsettim bu kitaptan ve onlar da çok e, benimsediler ve bana vakalarını gönderdiler. Onları hikayeleştirdim. 32 tane hikaye var burada e, ve hikayenin kahramanı Anamnez Avcısı. Bunu da e, Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan, e, Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı diye bir kitabı vardı. Oradan esinlendim. E, birinci bölüm Anamnez Avcısı ve 32 tane hikaye. İkinci bölüm e, ya işte bu hikayeleri yazan hekim nasıl yetişmiştir Ben Doğu Karadeniz'in e, pazar ilçesi eski adı e, Atinayı 1928'de pazar adına almış olan e, 2500 yıllık işte e, Helen e, kolonilerinin kurulduğu 2500 önce coğrafyada e, o, o, o zamanlardan kalma bir sürü kelimenin de içinde bulunduğu Lazca diye bir dil konuşan bir e, İnsan olarak nereden nereye işte nasıl hekim oldum, bir hekim yetişiyor diye ikinci bölüm böyle bir başlık taşıyor. Üçüncü bölüm ise ya bu hekim böyle yetişmiş, işte bu hikayeleri yazmış. Peki bu hekimin yani bu elimizden kaymaktadır diye feryat ettiği bu hekimlik ne menem şeydir, <gülüyor> nereden nereye gelmiştir, tarihi nasıldır? Diye tabii ki tarihi kabaca biliyordum ama o tarihi ben e, üçüncü bölüm olarak onun da başlığını hani tıbbı bir hasta olarak karşıma aldım ve ona ne şikayetiniz var diye sordum. O da e, bana e, beni para için öldürüyorlar diye bir cevap verdi. Ya nasıl oluyor bu iş nedir derdim sen bana bir hikayeni anlat bakalım. Baştan başla tam ilk baştan başla dedim hikayeni anlatmaya deyip ondan sonra tıp. Sözü eline alıyor ve bana hikayesini anlatıyor gibi bir kurgu ile hikayesini bana anlatması sürecini de tıbbın tarihinin bir özeti olarak yazdım. Bununla benzer bir sürü kitap, yakın zamanda bir tıp tarihi, tıbbın tarihi diye bir kitap gördüm. Çok değerli bir kitap belli ki o da. Ama benimki daha kısa ama böyle önemli figürler var bu tıp tarihinin içerisinde. Mesela ben e, bilmiyorum Ayşegül burada durayım da sen başka soru sormak ister misin yoksa devam edeyim mi yani kitabımla ilgili veya burada tabi bir yandan da anamnez ve fizik muayene meselesini işte anlatmaya çalışıyorum. Yo, devam et Taner yani. Şöyle e, bu tıp tarihini ben e, okurken ya e, mesela Leonardo da Vinci e, Hepimiz biliyoruz Leonardo Da Vinci'yi ama onun tıpla olan e, ilişkisini de az çok biliyorum. E, hepiniz gibi e, bir takım çizimlerini hep karşılaşırız değil mi? Yani anatomi çizimleri falan vardır. Ondan sonra mesela o e, şey var, e, e, böyle kolları ve bacakları açık bir adam resmi vardır ve e, o e, Yanında bir sürü yazılar vardır. O yazıları da Leonardo da Vinci, e, solak Leonardo da Vinci ve yazıları sağdan sola doğru yazmış ve de kelimeleri tersinden yazmış. Yani onun yazdıklarını okuyabilmek için aynak kullanmak suretiyle ancak okuyabiliyorsunuz. Ben bunu bilmiyordum mesela. Bu şekilde e, bir sürü bilgi yazmış orada ve e, o mesela Vitruvius adamı olduğunu ben bilmiyorum siz biliyor muydunuz ama... Bu Vitruvius, milattan önce 80'li yıllarda yaşamış mimarlığın babası olan bir insanın bir inşaat veya herhangi bir şey yapacaksanız sağlamlık, sağlam olacak, işlevsel olacak ve güzel olacak. İnsan da işte tabiat tarafından böyle yaratılmıştır yani sağlam. Güzel ve işlevsel insan vücudu ve o dönemde Rönesans'ın başları bunlar. insan vücuduna merak salınmış ve ressamlar insan vücudu çizmeye başlamışlar. ve Leonardo da Vinci, Florensa'nın bir tarihi eski hastanesinde geceler boyunca ölen insanların cesetlerini keserek İnceleyerek anatomi çizimlerini yapmış. Bu çizimleri bugün bile, <gülüyor> bu çizimlerin yapılamadığı, o kadar güzel yapılamadığı söyleniyor. Fakat ve bir sürü çizim var, bir sürü bilgi veriyor. Kan dolaşımını vesaire hepsini <gülüyor> kalbi şey yapmış, belirlemiş. Yani anatomiyi, yani insan vücudunu baya bir tanımış ve bir sürü de bilgi yazmış. Ve e, bu Favya Üniversitesi'nde e, bir doktorla çalışmaya başlamış birlikte ve ona bir anatomi tezi yapmaya başlamışlar. Fakat bir veba salgını nedeniyle doktor ölünce o tez yarıda kalmış. <gülüyor> ve bu el e, küçük defter A4 boyutundaki bir de, defterlere çizmiş bunu. Bunları yani 700'ün üzerinde çizim var. Ve bunlar ne yazık ki 1900 yılına kadar ortaya çıkmamış. Aynen. Yani anatominin babası aslında Leonardo Da Vinci olacakmış. Ama ondan 30-40 yıl sonra bu işi üstlenen ve onun çalışmalarından da muhtemelen yararlanmış olan Hollandalı Andreas Vesalius, anatominin babası olarak bugün biliniyor, otopsi. İdam i̇şte idam mahkumlarının e, özellikle otopsilerini yapma izni alarak e, bir anatomi kitabı yazmış ve böylece e, o zamana kadar ki aradan e, yaklaşık e, 1500 1300 yıl falan geçiyor o Andreas Vesalius'a kadar 1300 yıl e, doktorlar dünyada Galen'in ee, Galen'in e, tavşanlar, maymunlar ve domuzlar üzerinde yaptığı e, anatomi çalışmalarıyla yazdığı kitabı kullanmışlar hep ve tabii ki Galen demiş ki ya işte bunlar bu da bu da canlı, insan da canlı. E, i̇nsanla e, domuz aşağı yukarı aynıdır e, deyip e, onların anatomi bilgilerini insan anatomisi gibi e, e, şey yazmış. insanların anatomisi böyledir demiş. Ve 1300 yıl e, insanlar e, şey yapmışlar e, bitme olayı. Çok. İnsanlar e, bu e, Galen'in bilgileriyle doktorlar mesleklerini sürdürmüşler ama şimdi tabii o Vesalius'tan sonra, Andreas Vesalius'tan sonra Galen'in bilgileri rafa kaldırılmış durumda. Şimdi bir müzik arasına gideceğiz ama ondan önce <gülüyor> bütün bu anamnezin önemine değindin. Peki hasta bakma süresinin böyle 15 dakika, 5 dakika, 10 dakika gittikçe azaltılması 5 dakika diyor Ayşegül. Bu kadar kısaltılması bu senin önemini çok güzel anlattığın, vurguladığın üzerine kitap yazdığın, öğrencilerine hep önemini vurguladığın bu anamnez konusunu, Biraz e, hani dışlamış, pabucunu e, dama atmış olmuyor mu 5 dakika hikayesi? E, tabii ki yani be, zaten sorun orada. Yani 5 dakika hikayesi <gülüyor> e, olduğu sürece e, işte zaten benim derdim o. Yani bu 5 evet. dakikalık sürelerle doktorluk olmaz. Bunu anlatmaya çalışıyorum zaten o kitapta. Yani, yani e, sağlık o, hep iyiye gidiyor pek öyle değil galiba yaklaşım. Sa bu, sa bu, sağlık, e, sağlık sağl sağlığın iyiye gittiğini hiçbir şekilde söyleyemiyoruz tabii. Yani e, ne yazık ki sağlık sistemi bütün dünyada kötüye gidiyor. Yani sağlık evet. sistemi daha doğrusu insan sağlığı bir meta haline dönüştürülmüş durumda. bunun bir durumda. Ticari, ticari bir... Evet. Böyle bu, olarak, bu, bu Bunun yapılabilmesi için de aslında muayene süresinin kısa olması gerekiyor. Tabii, Çünkü evet. ne kadar çok hasta bakılırsa o kadar çok para kazanıyor sistem. Peki bir başka parça son bölüme geçmeden önce yine klasik dedim bir parça Hülya İglasiyas'tan gelecek. Diablo. Önce sağlık devam ediyor. Bu arada ben de biraz sosyal medyaya daldım. Çünkü çok güzel mesajlar var sosyal medyadan. Hekim arkadaşlarımız yazıyorlar ama tabii biz hekimliğin pek çok yönüyle anlatıyoruz. Değerli edebiyatçı Buket Uzuner'de bizi dinliyor. O da şöyle yazmış sosyal medyaya. Profesör Taner Gören'i ilgi ve saygıyla dinliyoruz. İnsana, hastaya, bilgiye, hekimliğe saygının yurda, gezegene, tabiata, insan hayal gücüne, sevgiyi hatırlamak çok güzel. Teşekkür ederim. Kitabını da bekliyoruz Taner Hoca'nın demiş. Artık Buket Uzuner bu cümleyi kurduysa hocam o, da, o kitap bayağı hızlanmalı diye düşünüyorum. Ee, evet, evet bitti aslında çok yani, az kaldı yani. E, bu kadar değerli bir edebiyatçımız da bekliyor kitabı demek ki e, şöyle <gülüyor> devam etmiş tıp para için öldürülüyor diyor ve haklı e, demiş e, ve e, tabi e, çok güzel dilekleri düşünceleri var e, Taner Hoca çok teşekkür ediyorum e, değerli yazarımıza çok sağ olsun e, hocam tabi biz tekrar bir tıba dön dönelim Evet. E, hipertansiyonun biraz tanısını konuştuk ama tedavisi de en az tanısı kadar hmm. önemli e, Tedavi sadece ilaçla mıdır bir yaşam değişikliği de e, hep önerilir e, yürüyüş, beslenme ile ilgili bu da önemli mi? Yoksa sadece ilaç alsak geçer mi e, hipertansiyon veya idare edebilir miyiz? Geçer mi? demeyeyim de evet e, şimdi şöyle e, hipertansiyon Tedavisi e, ile ilgili şunu söylemek lazım, şunu bilmek lazım. Bir insan, tansiyon ilacı var, tansiyon düşürücü ilaç. E, ben bu ilacı niye alıyorum? Yani tansiyon bana ne yapar ve ben bu tansiyonu niye tedavi ediyorum? İnsanların kafasında bununla ilgili bilgi çok az. Yok gibi bir şey. E, yani insanlar şöyle düşünüyorlar. Ya bu tansiyon bir basıştır İşte e, yüksek olunca benim damarım işte patlar, e, beyin kanaması geçiririm. Onun için bunu düşürmem gerekir gibi düşünüyorlar. Ama ki e, olayı bir böyle bir miktar e, basit bir takım bilgiler herkesin bilmesi gereken bilgilerle e, yaklaşmak lazım. Şimdi hipertansiyon tedavisinin amacı aslında ateroskleroz dediğimiz. Halk arasında e, Türkçe karşılığı güzel bir karşılığı var. Damar sertliği dediğimiz e, olayın insanlara zarar verecek seviyelere gelmesini önlemek için biz hipertansiyonu tedavi ediyoruz. Yani e, damar sertliği denilen olayı bir parça burada hani bilmek lazım. Şimdi damar sertliği hani sanki bazı insanlarda var bazı insanlarda yok gibi bir algı da yaratılıyor çünkü Doktora gidiyor hasta. Doktor ona diyor ki, sen de damar sertliği var. Ben de mesela böyle bir cümle kurunca hasta, hasta işte ironik olarak diyorum ki, e, siz doktora sordunuz mu? Sizde damar sertliği var mı doktor bey diye. E, ya damar sertliği herkeste var çünkü damar sertliği hayatın bir parçası. E, biz e, insan denen canlı olarak dünya gözümüzü açtığımız andan itibaren başlıyor. Bu aslında o demin anlattığım atar damar dediğim hani kanın %13'ünün içinde bulunduğu bu atar damar dediğimiz boru sisteminin yaşlanması demektir. Bu boru sistemi ne kadar hızlı yaşlanırsa ve ne kadar e, aşırı yaşlanırsa e, o kadar biz hastalanırız. Bu damar set, damar setinin hızlanmasının sonucu iki tane önemli sonucu var. İkisi de ölümcül olabiliyor. Birisi kalp krizi dediğimiz miyokart empatrosu tıp dininde Kalp damarının, koroner damarının tıkanması suretiyle oluşan hastalık. Diğeri de beyin damarının ile oluşan inme dediğimiz ya da işte felç dediğimiz olay. İşte bu ikisinin altında yatan olay damar sertliği. Ve bu damar sertliğiyle oluşan e, damarların tıkanmasına yol açan lezyonlar e, artık halk arasında da biliniyor. Mesela hasta diyor ki bana... Bana bilgisayarlı anjiyo yaptılar işte %60 daraltıcı plak var dediler diyor. E, raporda plak yazıyor diyor. İşte bu plaklar e, ateropla diye bilinen e, oluşumlar boruyu giderek daraltan oluşumlar. Ve bunlar herkeste oluyor ama bazı insanlarda hızlı gelişiyor, damarı tıkayacak düzeylere varıyor. Bazı insanlarda ise gene gelişiyor ama damarı tıkayacak seviyelere gelmiyor. İşte hipertansiyon bu damarın tıkanmasına yol açan bu plakların büyümesini kolaylaştıran faktördür. Ama bunun yanı sıra aynı derecede önemli olan başka faktörler de var. Nedir bunlar? Obezite. Ya yani şişmanlık gerçekten bana göre en büyük sağlık sorunudur. Mutlaka bunu bununla mücadele etmeli insan şişman olmamalı. İkincisi nedir? Sigara içmektir. Sigara bu damarların yaşlanmasını hızlandırır. Aterom taklarının büyümesini hızlandırır. En az tansiyon kadar önemli. Başka nedir? Hareketsiz yaşam. Hareketsiz yaşamak yani insanın kilo almasına da neden olur. Ee, en az günde 6000 bin adım atmak gerekir diye bir e, öneride bulunuyoruz. Hani akılda kalıcı olarak. Ee, başka ne var? Başka işte bu dördüncüsü de hipertansiyondur. Bir de üç tane laboratuvarla tespit ettiğimiz risk faktörleri var. Bir tanesi e, kolesterol yüksekliği, bu kötü kolesterol dediğimiz LDL diye de tahlillerde görülen e, tahlil raporlarında arasında LDL. Bu kolesterol e, yüksekse e, HDL kolesterol, iyi kolesterol dediğimiz şey, bu düşükse e, ve bir de şeker hastası ise kişi, şeker hastalığı, kanda şeker bakılarak da anlaşılıyor. E, bu e, da çok ciddi risk faktörleri. Yani bu saydığım 7 tane risk faktöründen bir tanesi de hipertansiyondur. Diğerleri en az hipertansiyon kadar önemlidir. İşte tansiyonun tedavisini yaparken öteki risk faktörlerini hiç dikkate almadan sadece tansiyon düşürücü ilaç kullanıyorsak bence var varın onu da kullanmayın diyorum hastalara. Yani siz şişmanlığınızla mücadele etmiyorsunuz, yürümüyorsunuz, sigara içmeye devam ediyorsunuz. Canınızın istediği gibi yemek yiyorsunuz. Kolesterolünüz yükseliyor. Ha, bir tek tansiyon ilacı almakla bir faydanız oluyor ama size değil. ilaç fabrikasına faydanız oluyor. Onun çok para kazanmasına sebep oluyorsunuz. E, i̇laç fabrikası çok seviniyor sizin bu davranışınızdan. Ama size hiçbir yararı yok ve de e, çok ciddi sorunlar yaşama ihtimaliniz oluyor diye anlatıyorum. Yani e, senin de dediğin gibi sadece ilaç tedavisi değil, e, iyi bir, doğru bir yaşam tarzı tutturabilmek gerekiyor beslenme tuzu az yeme yani biz zaten tansiyonunu bir sınıflara ayırıyoruz 14-9 bizim sınırımızdır 14 ile 16 arası evre bir 9 da 10 arası evre iki evre bir küçük için ve 16-16 10 ve yukarısı da evre iki diye tansiyonu sınıflarsak bu evre bir dediğimiz yani 14-16 arası yüksek tansiyonlarda biz bazen Başka risk faktörü yoksa mesela adam sigara içmiyor, kilosu yok, her şey yolunda bir tek tansiyon var. Diyoruz ki sana ilaca gerek yok, sen tuzsuz ye e, e, ve e, o zaman e, tansiyonun da düzelebilir diyebiliyoruz. Ama e, tabii ki ilaç tedavisi birçok da başlıyoruz. E, o halde yaşam tarzı tedbirleri olmadan sadece ilaç tedavisinin hiçbir anlamı yoktur hipertansiyonda bana göre. Evet. Çok teşekkürler hocam. Ee, Bir süremizi bitirdik ee, ama daha çok konuşacak şeyimiz var. Ondan dolayı e, dinleyici dostlarımız da var. Hemen onların önünde randevumu alıyorum. Haziran'ın ilk programında var mısınız diyorum. Tamam yani bu hakikaten tıbbın durumunu konuşalım ben. Evet, evet, evet. evet. Ee, de, yani tıp nereye e, gidiyor? Tıp aydın tarihi. sorumluluğunu konuşalım. Nereden, nereden? Ee, evet. Ee, Haziran'ın ilk haftasında ben randevumu aldım diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlarım da artık şahit. <gülüyor> tamam. Çok teşekkür ederiz Taner Hoca. İyi ki varsınız. Taner Görenk odamızda. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun.